Petrus'un birinci mektubu, beşinci bölüm. Bu nedenle aranızdaki ihtiyarlara onlar gibi bir ihtiyar, Mesih'in çektiği acıların tanığı, açığa çıkacak olan yüceliğin paydaşı olarak rica ediyorum. Tanrı'nın size verdiği sürüyü güdün. Zorunluymuş gibi değil, Tanrı'nın istediği gibi gönüllü gözetmenlik yapın. Para hırsıyla değil, gönül rızasıyla Size emanet edilenlere egemenlik taslamadan Sürüye örnek olarak görevinizi yapın Baş çoban göründüğü zaman Yüceliğin solmaz tacına kavuşacaksınız Ey gençler Siz de ihtiyarlara bağımlı olun Hepiniz birbirinize karşı alçak gönüllülüğü kuşanın Çünkü Tanrı kibirlere karşıdır Ama alçak gönüllülere lütfeder Uygun zamanda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 Sizleri Mesih'te sonsuz yüceliğine çağıran ve bütün lütfun kaynağı olan Tanrı'nın kendisi kısa bir süre acı çekmenizden sonra sizi yetkinleştirip pekiştirecek, güçlendirip temellendirecektir. Kudret sonsuzlara dek onun olsun. Amin. Kendisini güvenilir bir kardeş saydığım Silvanus aracılığıyla size kısaca yazmış bulunuyorum. Sizi yüreklendiriyor ve sözünü ettiğim lütfun Tanrı'nın gerçek lütfu olduğuna tanıklık ediyorum. Buna bağlı kalın. Sizler gibi seçilmiş olan Babil'deki kilise ve oğlum Markoz size selam ederler. Birbirinizi sevgiyle öperek selamlayın. Sizlere, Mesih'e ait olan herkese esenlik olsun.